Doğa hatası 20. Her köşede güvence verilmeliyim ve horozun duasına karar vermiyorum, ya da köpeğin şişesi gibi düşmüyorum, ya da hileler gibi dönmüyorum.